Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Sinop'un Gerze ilçesinde kurulması planlanan termik santrale karşı 5 yıldır mücadele eden ve 2 yıldır aktif bir şekilde çadır nöbeti tutan Gerze halkından 50 kişi Taksim direnişine destek için Gezi Parkı'na geldi. Gerze halkı 2 yıl önce başlattıkları direnişte tıpkı Gezi Parkı'nda olduğu gibi biber gazı ve polis şiddetine maruz kalmış, Buna rağmen iş makinelerinin santral planlanan alana girmesine izin vermemişti. Grup adına konuşan Yeşil Gerze Çevre Platformu Sözcüsü Şengül Şahin, Gezi Parkı için talep edilen koruma aslında bütün Türkiye için talep ediliyor. Şu an Gezi Parkı, Taksim ve bütün Türkiye'de yaşananları bizler 696 gündür tecrübe ediyoruz. Ve biz tek değiliz. Anadolu'nun dört bir yanında yaşam haklarını ve kendi çevrelerini korumak isteyen insanlar direniyor. Direnirken polis şiddetine maruz kalıyor. Gezi Parkı direnişi şu an tüm bu mücadeleler için bir sembol ve bir merkez. Polis şu an Gezi Parkı'ndan çekildi ve polisin çekilmesiyle burada nasıl barışçıl bir protesto olabildiğini tüm Türkiye ve dünya gördü. Polis şiddetinin tüm Türkiye'de sona ermesini, halkın taleplerinin hükümet yetkilileri tarafından dinlenmesini talep ediyoruz. ''Bizler de buradaki insanlarla dayanışma halindeyiz ve talepleri sonuna kadar destekliyoruz.'' dedi Cengül Shine. Gerzeliler direnişe destek için parka Gerze'den organik çiftlik yumurtası getirdi. Greenpeace gönüllüleri de bu yumurtaları güneş enerjisiyle çalışan ocakta pişirdiler ve krep yaparak direnişçilere dağıttılar.'' Başbakan Erdoğan'ın Türkiye-AB görüşmelerinde Gezi Park hareketiyle ilgili yaptığı konuşmaya yanıt veren Greenpeace Akdeniz, çevreciliğin yalnızca ağaç dikmekten ibaret olmadığı açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili açıklamayı yapan Greenpeace Akdeniz kampanyalar yöneticisi Hilal Atıcı, başbakan yaptığı konuşmada çevreciliği bildiği ve çevrecilerle konuşmaya açık olduğunu ifade etti. Kendisine inanmak isteriz. Çevrecilik sadece ağaç dikmekten ibaret değildir ve ekolojik denge asırlık ağaçları bir yerden söküp bir başka yere yenilerini dikmek gibi bir mühendislikle çözülemez. Başbakan çevrecilerle konuşmaya hazır olduğunu söylerken acaba bizimle milli parklar üzerine kömür santrali kurulmasının önünü açan tabiatı koruma kanununun gözden geçirmesini konuşacak mı? Her üç kişiden ikisinin istemediği nükleer santral planlarının iptalini tartışacak mı? Türkiye'nin iklim politikalarını ve hali hazırda yerel halkın itirazına rağmen var olan 50'nin üzerindeki kömürlü termik santral yerine yenilenebilir enerji kaynaklarımıza teşvik konusunu gündemimize alacak mı? Türkiye'nin dört bir yanında yaşam ve çevre hakkını savunan insanların karşılaştığı Gezi Parkı vakalarını önlemek için önlem alacak mı? Tam da Avrupa Birliği görüşmelerindeyken AB'nin imzacısı olduğu çevre konularında bilgiye erişim karar vermeye halkın katılımı ve Yargı'ya Başvuru Sözleşmesi'ni yani Arhus sözleşmesine taraf olacak mı? Başbakan tüm bu konularda halkın taleplerini dinleyerek politikalar getirmeye hazır olduğunda bizler de onunla görüşmeye hazır olabiliriz dedi. İzmir Ali Ağa'da İzdemir tarafından yapımına başlanan santralin yüksek gerilim hattının köy üzerinden geçirmesine tepki gösteren Horozgedi köyü sakinleri protesto elimi zannedi ciddi sağlık sorunları yaşayacaklarını söyleyen halkın tepkisine CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Ala Belediye Başkanı Turgut Oğuz, MHP, DSP ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Yoğun katılımın sağlandığı eylemde köy halkı "Kanser olmak istemiyoruz. Torunumu görmek babamın da hakkı." gibi pankartlarla yürüdü. Orozgedi Köyü'nde yapılan protestoda konuşan köy sakinlerinden Turgay Çetin söz konusu yüksek gerilim hattının insan sağlığına zararlı olduğunun alınan raporlar ile tespit edilmesine rağmen yapılmak istenmesine anlam veremediklerini belirterek devlet büyüklerimizin de bu konuya el atarak söz konusu yanlışları gidermelerini köyümüz ve sağlığımız konusunda hassas olmalarını istiyoruz dedi. Yüksek gerilim hatları yerine herkes tabii ki kendi enerjisine yenilenebilir kaynaklardan ve yerinde üretse bu sorunların büyük bir kısmı da çözümlenmiş olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin iklim değişikliğine ilgili önemli bir adım attılar. ABD Başkanı Barack Obama ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaptıkları zirvede etkili bir sera gazı olan hidroflorokarbonların kullanımını azaltmak için işbirliği yapma yönünde anlaştı. Çoğunlukla buzdolapları ve klimalarda kullanılan ve iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının et en etkililerinden biri olan hidroflorokarbonların yani HFC'lerin kullanımının azaltılması kararıyla ilgili olarak Beraz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ilk kez HFC'lerin tüketimi ve üretimini azaltmak amacıyla Montreal protokolünün birikimi ve kurumlarını kullanmak için birlikte ve diğer ülkelerle çalışacak ifadesi kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon'da gazetecilere yaptığı açıklamada İki ülke yetkililerinin Obama-Xi zirvesinden önce bu konularda çalışmalar yaptığını belirtti. Evet, sürdürülebilir ekonomik büyüme de dahil birçok perspektiften iklim değişikliğiyle mücadelede güçlü ortak çıkardığımız olduğunda mutabık kaldık dendi bu açıklamada. Her ne kadar sürdürülebilir ekonomik büyüme kavramı kendi içinde saçma bir kavram olsa da iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının en etkilerinden biri olan HFC'lere yönelik önlem alınacak olması da Aynı derecede önemli bir gelişme, yeşil ve barış dolu bir gelecek getiriyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğrisi. Açık Radyo Program Destekçisi olun.